Yeral Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Burada bizim dinimize sahip söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı. İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek. ...bizi rahat bırakmayacaklar. Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar, babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden? Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ömür Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar. Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı? Peki biz... ...haksız yere birinin kanını mı döktük ki... ...kan bedeli olarak iade edilelim? Hayır, böyle bir şey yapmadılar. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat. 16. Bölüm Habeşistan kralı Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanların sözcüsü Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin, kendi mensub olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Necaşi, Hazreti Cafer'den ilahi kelamı dinlemek istemişti. Bu sırada Mekke müşriklerinin sözcüsü Amr ise, Elindeki son kozu kullanmak istedi Bunlar sadece bizim dinimizi değil Sizinkini de dillerine dolamışlar İsa Mesih'in tanrı olmadığını Sıradan bir insan olduğunu söylerler Sizin onu tanrı edinmekle sapkınlığa düştüğünüzü de Necaşi'nin ve yanındaki rahiplerin bakışları Hazreti Cafer'e çevrildi. Bu hususta ne diyeceksin Cafer? Hazreti Cafer güzel sesiyle ağır ağır Tane tane Meryem suresini okumaya başladı. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta Meryem'i Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de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 bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da olu verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbi'm, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dost doğru bir yoldur. Necashi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.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 Beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin Bu bir daha tekrarlanırsa aramızdaki dostluğu kaybedersin Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı. Ey Amr! Nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu? Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi. Saçmalama! Ne büyüsü! Ne sihri! Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da! Ey Ebul Hakem! Sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor. Sen! Beceriksiz şair! Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı. Kesin tartışmayı! Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın. Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse, o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz. Hmm... Buna ikna edebilir miyiz onu? He, keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse, daha sert tedbirlere başvururuz. Deneyelim ve ne olacağını görelim. Ebu Süfyan, peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti. Ey Muhammed! Sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen... Aramızdaki akrabalık bağını koparmamış ve bu husumete son vermiş olacaksın. Peygamberimiz bu teklifin aralarındaki husumeti bitireceğini düşünerek heyecanlanmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın teklifi akıl alır gibi değildi. Gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım.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 Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler. Mekke müşriklerinin baskılarından kurtulmak isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimizden izin alarak Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktı. Beş gün sonra konakladığı mekanda kendisini tanıyan Ehabiş kabilesinin lideri onun bu hareketinin yanlış olduğuna Hazreti Ebu Bekir ikna etmeye çalışıyordu. Sen Ebu Bekir'sin. Kavminin en şerefli, en asil insanısın. Cömertliğinle tanınırsın. Herkese yardım edersin. Bu özelliklere sahipken neden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalasın ki? Durum bildiğin gibi değil. Esirlere ve fakirlere etmedikleri eziyet kalmadı. Resulullah'ın çektiklerine gelince ona dilim varmıyor. Bize de hayatı zindan ediyorlar. Habeşistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya hicretten başka çare göremedim. Olmaz öyle şey! Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön! Zaten memleketini terk edenler... Güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye. Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim. Kabile lideri İbni Da'inle yanında Hazreti Ebu Bekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi. Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim Bu beni çok şaşırttı Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır Kimden bahsediyorsun? bu Bekir'den Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız? Bizim kimseyi zorladığımız yok Kendi kendine burayı terk etmiş Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten, musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebu Bekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz? O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile. Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum Ey Mekke halkı Şu andan itibaren Ebu Bekir'e eman veriyorum Ehabiş kabilesi onun arkasındadır Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur Duyanlar duymayanlara bildirsin Hazreti Ebubekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır. Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebubekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti. Şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti, şimdi de çocuk çocuğumuzu etkileyecek. Ne oldu yine kimden bahsediyorsun Ebu Bekir'den tabii ki Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken Senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor Hayran hayran onu dinliyorlar O büyük bir problem değil Emanını kaldırtırız olur biter Nasıl yapacaksın bunu İbni Dayinle onu himayesine aldığını herkese duyurmadı mı Evet şimdi ona haber göndereceksin İyi dinle beni Hoş geldin, safalar getirdin Hoş bulduk Ebu Bekir Hayırdır hangi rüzgar attı seni buralara İbni Dayın'le? Pek hayır değil Ebu Bekir Ebu Süfyan bana haber gönderdi Biliyorsun ben senin dinine girmedim Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar. Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi? Sana bir zarar vermelerini istemem. Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbn-i Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnurdum. Birazdan müşriklerin yanına gider... Artık senin benim koruyucum olmadığını ilan eder. Hazreti Ebubekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti. Zayıf Müslümanların yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.